Teknolojinin karanlık yüzünden hepinize merhaba. Merhaba. Nasılsın Muratcığım? İyiyim. Sen nasılsın Bahanım? Ben de iyiyim. Şimdi ben son günlerde şöyle bir şey yapmaya başladım. Bu bilgi güvenliği ile ilgili işimizle e, bağlantılı her yerde nedense konuşuyorum. Yani radyo yetmiyor iş anlamında da yetmiyor ve herkes övünerek şey anlatıyorum. Siz şifrenizi nasıl buluyorsunuz? Ezberliyorsunuz değil mi? Halbuki yöntem bulun. Herkesi kredi kartları çıkıyor. Ben nasıl yöntemler yapılabileceği konusunda ayaküstü bilgiler veriyorum. Aferin sana. Evet çok da şey alıyorum yani böyle ne derler? Övgü. Övgü ayrıca ya minnet. Allah ne <gülüyor> muradın varsa versin. Alıyorum. Şimdi bu ...şifre olayı yine de ne olursa olsun... ...bu şifreden başka artık her şeyi yapıyorsunuz...